Radyo Tiyatrosu Sonbahar Fırtınası Yazan Dafne Dümorye Radyoya uygulayan Nihal Yalazatalı Mikrofona koyan Tunç Yalman Oynayan sanatçılar Muriel Füsun Erbulak Steve Davis Şükran Güngör Stella Martin Yıldız Kenter Robert Stone Kamran Yüce Daisy Haller Akunt Peter Bülent Koral Kayıt ve montaj Alev Güzoğlu Steve, geleceğimizi unuttu mu dersin O mektuplarımıza bak Mrs. Davis Mrs. Davis Bu da Mrs. Davis'e Hepsi bana Bu kadar mektuba nasıl cevap veririm ben Whisky ister misin Steve ben var Niye öyle durgunsun Yadırgadın mı burayı <gülüyor> ee? Ama bu oda Doğru tarif etmemişsin bana Hayal kırıklığına mı uğrattı seni Tam tersine ideal bir yer Böyle bile beni bile örnek bir evetkii yapabilir. Demiştim sana harikulade bir yer. Annem mektubunda tavan arasında bize bir sürpriz hazırladığından bahsediyordu. Gidip bakayım. Aman ne güzel, Steve, Steve. Ne var? Gel bak, annem sana bir atölye hazırlamış. Gel çabuk. Ne atölyesi? Buraya çalışmaya gelmedim ki. Limanı seyredeceğim, balığa çıkacağım. Bayılırsın manzaraya, gel ne olursun. Peki, peki, geliyorum. Şahane doğrusu, hakkım varmış buraya. Dur takımları buraya getireyim. Peki, sen buraya yerleşe dur, ben annemi aramaya gidiyorum. Babalu, çocuklar gelmiş demek. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> ben müreyelin annesiyim. Sizi öpmem mi gerekir? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Tağlaştım bir Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Şimdiye kadar damadım olmamıştı da. <gülüyor> Stüdyonuza birkaç gül getirdim. Ama çiçek sevip sevmediğinizi bilmiyorum. Sanatçıların zevkleri başka olur. Çiçeği severim, hem çok. Memnun oldum öyleyse. Muriyal nerede? E Size aramaya gitti. Ben de whisky bulmaya çıkmıştım. Muriyal whiskyyi çok sevdiğinizi yazmıştı da. Evet, pek çok. Bu civarda whisky her zaman bulunmaz ama eş dost yardım ediyor eksik olmasınlar. Ben pek seyrek ancak sıkılıp bunu alınca bir kadeh alırım. Şimdi içeyim biraz. <gülüyor> Demek sıkıntı anlarmızdan birindesiniz öyle mi? Yok yok yanlış anlamayın. Tam tersine. Evinize damdan düşer gibi gelen bir yabancıdan kuşkulanmakta haklısınız Buyurun Teşekkür ederim Heyecanımı hoş görün Burada kovuğumda sessiz sedasız tek başıma yaşıyorum Gözü çocuklarından başka hiçbir şey görmeyen annelerdenim Muriel anlatmıştır size Evet Anlattı Evet Her şey öyle birden öyle ansız oldu ki benim için Kızımın hiç değilse daha birkaç yıl evlenmeyeceğini sanıyordum. Haber alınca nasıl şaşırdığımı anlatamam size. Şimdi birden boşalıp karşınıza ağlayıverirsem verirsem hoş görün. Böyle aniden evlendiniz diye. fırçalarımı benden daha iyi temizliyor. Karınızda aradığınız bu kadar çıkma. Ya. Meyilim başka meziyetleri de var. Telefonda beni bıktıranları sağlamakta pek usta. Bir de resimde iyi ile kötüyü gayet iyi ayırt eder. Peki Muriel'i sanat bakımından nasıl buluyorsunuz? Açık konuşursam darılı mısınız? Yok yok Damadımın her şeyden önce açık sözlü olmasını isterim Muriel kart postal, takvim kapağı gibi ufak tefek resimler yapabilir o kadar Öyle mi? Ne yapalım? Bereket resmi hevesi o kadar pahalıya mal olmadı bana Londra'daki apartman kirasını saymazsak tabi Ya şan, müzik, bale gibi sanat kollarına heveslensiydi? Belki beni geri kafalı bulacaksınız ama düşünmekten kendimi alamadığım bir şey var Harp öncesiyle şimdiki evliliklerin gayeleri arasında çok büyük fark var değil mi? Ha, haklısınız Stüdyonuzu beğendiniz mi? Çok Her şeyi beğendim limanı, manzarayı, atölyeyi Ama en çok bu odayı Siz döşediniz değil mi? Evet Ev kurmak, güzel yemekler yapmak, sevdiklerime bakmak benim için meslek olmuştur adeta Sizin resim yapmanız gibi ben de resimden hiç anlamam <gülüyor> Anlayıp da ne yapacaksınız Gene de 18 yaşındayken bir ressam aşık olmuş. Hmm, sonra <gülüyor> Bir denizciyle evlendim <gülüyor> Malum ya <gülüyor> denizcilerin yaldızlı üniformaları Parlak düğün törenleri genç kızların gözlerini kamaştırırdı Öyle O zamanın kızları öyleydi Bugünkiler evlenirken başka şeyler arıyorlar Müriel'i mesut edeceksiniz değil mi Steve Bilmem Sanatımı bir kadından çok daha üstün tutarım Bence ciddi konuşuyorum Steve. Evlenme ciddi bir konudur. Öyle mi dersiniz? Ama biz emin olun, Muriyildi öyle. Bu işi o kadar ciddiye almıyoruz. Siz, evet, bugünküler. Evlenmek, ayrılmak, yuva kurup dağıtmak, Hafife aldığınız şeyler bunlar. Biz evliliği kutsal görürdük, elimizden geldiği kadar da korumaya çalışırdık. Mesuttuk da. Anne, anne. Anneciğim. Şu küçük budalaya bak Ağlayacağım galiba çocuklar bu sıra bak Ağlayacak ne var şimdi anneciğim Bir şey yok tabi canım Hiçbir şey yok Pek şekersin anneciğim ama şu sulu gözlüğün olmasa Evlenme ölüm doğum haberi almasın Bizim valide hemen duygulanır Belki viski dokunmuştur Ne sen ona viski mi içirdin Deli likörlü çikolata bile hoş eder onu <gülüyor> Bak şu Maymur Alay mı ediyorsun benimle Olur şey değil Ben annemi dilim dışarıda ararken o kocamla karşılıklı whisky çekiyormuş Damadını nasıl buldun Düşündüğünden daha mı iyi daha mı kötü Çok çok daha iyi <gülüyor> Dergilerde çıkan resimlerindeki gibi sakallı düşünüyordum onu <gülüyor> Öyleyse gene o artist kılıma gireyim ben Ayağıma sandallarımı geçireyim Boynuma bir eşyap sarayım <gülüyor> Müsaade ederseniz Tabi tabi rahatınıza bakın Müriel keşke Robert de gelseydi <gülüyor> Evimizdeki sanat havasına nasıl şaşırırdı kim bilir <gülüyor> Robert annemin gedikli talebi. Babamın ölümünden beri zaman zaman evlenme teklifini tazeler Bu da bizim kuşağımızda rastlanmayan bir sadakat örneği deysenize <gülüyor> Güzel atölyeme gidiyorum ben Steve üstünüzü değiştirecekseniz Müriel odanızı göstersin evet, Teşekkür ederim başka oda isteme Müriel Size Peter'in yanındaki odayı hazırladım. Steve Peter'in karyolasını koydum. Boyları hemen hemen bir büyük oda. Gardıroda... unuttum sana yazmayı. Beraber yatmayız biz. Ne? Yani aynı odada yatmıyoruz. Steve nefret eder ortak odalardan. <gülüyor> biz öyle düşünmezdik. O zamanlar başkaydı anneciğim. Ee, Steve'in ressam olduğunu da unutma. Sanatçılar başka türlü insanlar. Belki. Neyse. Gel Steve'in çarşaflarını falan vereyim. Teyze yarın sabah gelip yeni evlilerin ayrı odalarda yattığını görünce nasıl şaşıracak kim bilir. Ne olur ne olmaz. Şu iki üç şey yukarı çıkarayım da biskitsiz kalmayalım. <Gülüyor> Hayırlı akşamlar efendim. Mürevel'in kocasısınız galiba. <Gülüyor> Yanılmadınız. Buyurun bir riski Şişelerin birini ben getirdiğime göre bir kadehçik hakkım olmalı Sizin mi bu pek naziksiniz Buradaki gazinonun patronu olmalısınız hı hı, Bilemediniz emekli deniz subayıyım Adım Robert Stone Martin ailesinin eski dostuyum ha, Anladım Gedikli talip. E, sizi tebrik etmeme müsaade edersiniz değil mi Mr. Davis Neyi tebrik edeceksiniz Evliliğinizi tabi Erken olmaz mı Mr. Stone Sizin yerinizde olsam altı aya kadar beklerdim Böyle işlerin sonuna bakmalı daima Belli olmaz çünkü Piyangodan farksız evlenmek Adamın biri bir opera artistiyle evlenmiş Ertesi sabah uyanıp kadının yüzünü yakından görünce Aman hemen şarkıya başla karıcığım diye feryadı basmış Bana öyle geliyor ki Evliler arasında bu duruma düşenler az değil Evlenenlerin yetiştikleri çevreye Seviyelerine bağlı e, Bu aileyle dostluğunuz çok mu eski Mr. Stone? Öyle sayılır 15 yıllık Bu evi aldıklarından beri Gelken kullanmayı ile ben öğrettim Erkek olmalıymış o Gerçekten öyle Sade, dürüst Şartlar ne olursa olsun mesut olmayı bilen bir kızcağız Arkadaşından memnunum doğrusu Şu limanın manzarasına doyamıyorum Epey kalacak mısınız burada Mister Davis? Ömrümün sonuna kadar Şimdiye kadar hiçbir yer bu derece sarmadı beni Ya ama burada kolay kolay ev bulunmaz ki Bu evin nesi var? Hiç tabi Stella'nın evi dünyanın en güzel evidir ama bu kiralık değil. Daha iyi ya işte. Buraya yerleşmeye karar verdim. Meryal da memnun olur. Kayınvalideniz ne diyor buna? Bence evlenen bir çiftin her şeyden önce kendi evi olmalı. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Meryal'ın idare edeceği ev bir pazarına döner. Londra'daki apartmanında bir gece kaldım. Bir daha uğramamaya yemin ettim. Ah oh, ne iyi ettiniz de geldiniz Bob. Tanıştınız mı? Evet. Hoş geldin kaptanım. Vay küçük muçom Elinizdekiler benim yatak takımları galiba Evet yukarıda divana serersiniz Karınızın emriyle yapılıyor Darıldınız mı bize Yo, Neden darılayım Vallahi seyahatine çıkan ben değilim ki Herkes hayatını dilediği gibi yaşar Değil mi Robert Öyle. Ben müsaadenizi rica edeceğim Stella Aa, Niye henüz pek erken Yatağınızı kim yapacak Steve Her zamanki gibi kendin Mahcup ettim beni kocacığım Dur ben de gelip yardım edeyim bari Hayırlı akşamlar Rabbi Sana da küçük miçom Sevimli değil mi Kim Muriel'in kocası mı Biraz tuhaf buldum ben hmm, Beğenmediğinizi sesinizden anladım O getirdiğin viskiyi beğendi ya siz ona bakın O demek üçüncü şişe sizindi <gülüyor> Getireceğimiz size söz verdim diye Fazla sorarım kendi kendime Siz olmasanız ne yapardım burada tek başıma Sizin olduğunuz yerde benim bulunmamam imkansız Stella Bunu kaç kere söyledim size bana söz verin Stella Niçin? Yukarıdakilerin huzurunuzu kaçırmalarına fırsat vermeyeceksiniz Ne diye huzurumu kaçırsınlar bu? Onlara bakmak zevk benim için Biliyorum kendinizi feda etmeseniz olmaz zaten Ama bu tip sanatçıları bilirim ben Evinize girip yerleşir Sırtınızdan geçinerek son beteriğine kadar sömürür Huysuzluklarıyla kaprisleriyle hayatınızı zehir ederler Haksızsınız Robert Üç dakikadan fazla görmediğiniz bir adam için Nasıl bu derece kesin konuşabilirsiniz ...bir kere buraya misafir olarak geldiler. Muriel kocasına Amerika'dan çok çekici teklifler geldiğini... ...demin anlattı bana. Yakında gideceklerini tahmin ediyorum. Buyurun, damadınız da buraya yerleşmekten dem vuruyor. Ne diyorsunuz? Fevkalade olur bu. Ama Robert, şimdilik vaktim pek az, kusura bakmayın. Yemeğe kadar ancak üstümü değiştirip... ...sofraya hazırlayacağım. Hem siz de yemeğe kalsanız ne olur sanki? Steve'le anlaşacağınıza eminim. Mr. Davis'le anlaşırız tabii. Ne dediniz de yapmadım ki. Bu yüzden adım pısırığa çıktı. <gülüyor> Şimdilik müsaade edin eve döneyim Stella Evet Muriel'in kocası gerçekten buraya yerleşip Sizi bunaltırsa Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Yok ne yapacağım Karşınızdaki şu tepede yıllardır sizi bekleyen bir ev var Ne demek istediğimi anladınız değil mi 15 yıl önceki gibi Evet evet Güle güle bol Gitti mi kim Robert mı? Gitti ben de yemeği hazırlamaya gidiyorum Bizim balde stakozla salatayı hazırlamaya gidiyor Ne yemekler çıkaracak kim bilir Kendi de süslenecek görürsün Öyle taaf kadındır ki Odası eminim lavanta çiçeği nane kokar Perdeler örtüler kendi eliyle ördüğü dantellerle süslür <gülüyor> Gerçekten öyle Ama bunlar hoş şeyler biliyor musun? Belki de Vazgeç şu piyanodan, burada bir şey zaten Kimsenin el sürdüğü de yok Nedir o çaldığım parça hiç duymamıştım Tabi, ben çocukken çıkmıştım bu melodi Kaç yaşındaydın sen o zaman? Yedi, annem ilk olarak tiyatroya götürmüştü Uzun pantolonu denizci kıyafetinde ah, Bu parçaya bayılırım Nereden aklınıza geldi isteyeyim? <gülüyor> Ailemsiniz Tam 20 yaş gençleştirdiniz beni Tamam Validemizin duygulanma damarı kabardı gene Ne kadar cici olmuşsun anneciğim Elbisen çok yakışmış Oo mis kokuyorsun e Ben de gidip ellerimi yıkayayım bari Değişmek mecburiyeti yok umarım Bak şu pasaklıya. Küstah Aşk olsun Steve İnsan genç güzel karısına pasaklı der mi? <Gülüyor> Karısı müriri gibi olursa der Ooo oh. Renk ne kadar açmış sizi Bu de resminizi yapmak isterdim Teşekkür ederim Ama siz yalnız çıplak kadın tabloları Yapmıyor muydunuz Elimde daha uygun konu olmayınca öyle Devam edin ne olur Evet evet buydı. Yaş günümdü Ailece tiyatroya gitmiştik e, Pis bir pembe elbisem vardı Anneni sağmasdı. Hay, on öldü. Ben de birkaç yıl içinde birden kocadım. Zavallı yavrum. Australyalı <gülüyor> yavru değil, çekilmez bir olandım. <gülüyor> Yemek sili Muriel acıktı galiba. Boş verelim yemeği şimdi. Aşk o, stakoz sofrada soğuyor. <gülüyor> Ev sahibimizin aldırdığı bile yok. Hadi stakozu öyleyse. Kusura bakma şekerim. Başını hafifçe sağa çevirir misin teyze? Ha şöyle iyi iyi yeter Bir seans sonra Porsuen bitiyor Yorulmadın ya Hayır efendim e, ne diyordum? <gülüyor> ne bileyim ben konudan konuya atlayıp durmadan Konuşuyorsun <gülüyor> Ne yapayım konuşmayı pek severim Hatırladım ikinci evliliğimi Anlatıyordum çok mesuttuk Evlilik böylesine derler Darısı başınıza Bizim Miss Muriel de çok iyi kızdır Tatlı, hoş Tatlı ya Hoş Ama size bir şey söyleyeyim mi Mr. Davis Miss Muriel güzel çıtı pıtı kız Ama annesi nerede o nerede <gülüyor> Dil alışkanlığı Muriel'e misis Davis diyemiyorum bir türlü Ne anlatıyordum Evet 14 yıldır evlerindeyim Hanımım bozulmak şöyle dursun Her gün biraz daha gençleşip güzelleşiyor Hele siz geleli beri Besbelli saadetiniz mesut ediyor onu Belki Eh bugünlük bu kadar yeter deyiz Kolay gelsin Nasıl gidiyor şekerim Fena değil Şuna bir bakın Miss Muriel Bence harika Aa, Gözlerin etrafındaki gölgeyi kaldırdın mı Evet böyle daha iyi değil mi E tabii. Sol gözde biraz çalışmam lazım bozukça Bozuk mu En kusursuz yerim gözlerimdir Gözlükte kullanma <Gülüyor> Üzülme deyizicim önemli değil Gözü de düzeltiriz. Sağ olun. Gidip sorayım. Annenizin bir işi varsa? Zannetmem. Öğlenin bulaşığını yıkamış. Kahvaltıdan sonra da kendi dişiyle boş durmamak için odamı yukarıdan aşağıya kadar temizledi. Sana iş kalmadı deysi, kaçabilirsin. Eh, yarın sabah daha erken geleyim bari. Hanım isim verirse yarın gene poz verirmiştir Davis. Hoşça kalın. Kadının münasebetsizliğine bak. Burada poz verirken annenin onun yerine çalıştığını hiç söylemedim <gülüyor> Ne yapsın eline böyle fırsat geçmişken Başladığımızdan beri hep böyle mi Nasıl yani Yani hep annem mi bulaşıyor öbür işlere bakıyor demek istiyorum Tabi aldırmaz o öyle şeylere Ona yardım etmek aklından geçmedi mi <gülüyor> Ama Steve becerebilir miyim ben Odanı da toplayamaz mısın Yatağımı yaptım Zaten ancak yarımda kalktım Öğleden sonra da sandalla dolaştım biraz Şimdi ne yapıyor acaba Kim annem mi Aa, Bulmuştur kendine göre bir iş Oo, afarin kocacığım, hamaratlığın üstünde bugün. Yeni yeni çalışmalar ha? Şu fenel bekçisinin resmi pek can. Bu da enfes bir şey bu. Ne zaman yaptın bunu Siv Neymiş o? Şu annemin resmi. Bahsetmemiştin bana bundan hiç. Koy onu. Neden? Bakamaz mıyım? Koyuyorum sana. <gülüyor> Peki. Tağsın ama bu kadar gizleyenin uzun var sanki. <gülüyor> Anladım anladım. Yaş günüm için sürpriz bu değil mi Steve? Öyle. Yazık keyfini kaçırdığıma üzüldüm doğrusu. Ama bir daha bakmam söz veriyorum. Bizim valide de az kurnaz değil hani. Hiç açmadı. Haberi yok ki. Ne diyorsun ezbere mi yaptın? Evet sabahları çalışıyordu. Tevekkeli değil çalar saat aldım buraya bravo. Senin güneşle kalkacağını kim söylese inanmazdım. Ama şaheser olmuş bu değmiş. Annem görünce nasıl sevinecek kim bilir. Ciddi söylüyorum Steve. Bu derece güzel... <gülüyor> Bu kadar başarılı eser çıkmamıştı elinden şimdiye kadar Tebrikler Konuyu değiştirsek Peki canım Kızacak ne var bunda anlayamıyorum Bu akşam Pamela ile sinemaya gidiyoruz gelir misin? Hayır Neden açılırsın Ingrid Bergman'ı da seversin sen Öyle mi? Hiç farkında değilim Neymiş o farkında olmadığı? <gülüyor> Gene odun taşıyorsunuz kaç kere rica ettim Sizden başkası yapamaz mı bunu? Verin şu kütükleri Ağır değil ki değil <gülüyor> Niye kızdı Kavga mı ettiniz yoksa Yok ben Pamla sinemaya gideceğimi söyledim Onu da çağırdım Pekala geç kalmayın bari Steve gelmiyor Gitsemize Steve eğlenirsiniz Londra'da gına geldi sinemada. Gelmem dedi mi gelmez Evlilik hayatımda şimdiye kadar öğrendiğim tek şey Erkeklerin hepsinin dik kafalı oldu. Grip pantolonunun paçalarını tamir ettin mi anneciğim Ettim ettim odanda Teşekkürler Yemeğe beklemeyin beni Sinemadan sonra pamla kulübe uğrar bir şeyler yeriz Bu şumarık oğlan da sana emanet anne Hoşçakalın Gitseydiniz keşke Steve Neden Karanızı memnun etmek için Çevrendekileri mesut etmekte fazla ustalığım yok Söylemiştim size İkiniz hesabına kuşkulanmaya başladım Steve Sebep Belirli bir sebebi yok ama Ahenkli bir çifte benzemiyorsunuz Ayrı arkadaşlarınız ayrı yaşayışınız var Muriel bütün gün sandalla dolaşıyor Çocukluk arkadaşlarının eğlencelerine katılıyor Siz ya resim yapıyor Piyano çalıyorsunuz ya da benimle gevezelik ediyorsunuz Bazen bu ayrılık bütün modern ailelerde var mı acaba diye düşünüyorum <Gülüyor> Deniz Suba ile evlenirsem acaba biz de mi böyle olacağız diye düşünüyorsunuz herhalde değil mi? Değil Daha çok Muriel'in yerinde olsam neler hissedebileceğimi düşünüyorum Neler hissederdiniz? Ben kendi hesabıma isterdim ki Aşkım sevdiğim erkeğe sabah havası gibi hayat verici olsun Ben siz yaşayamayacağını bütün varlığıyla hissetmesini isterdim oh, Kocaman bir aferin size Bir hafta oldu viski şişeniz hala olduğu gibi duruyor Size bir değişme var isteyim anlayalım Canım istemiyor Sabahları erkenden denize girmenin faydaları Sağlık için birebirdir erken kalkmak Size bakarak ben de daha erken kalkmaya başladım Boğa diye o kadar memnunum ki Seve seve hazırlanmıştım Bir yandan da beğenmezsiniz diye ödüm kopuyordu oh, Korktuğunuz <gülüyor> şımarıklardan çıkmadım Üstelik burada yaptığım tabloların hemen hemen hepsi başarılı oldu Evinizin havasından olmalı Belki Eskiden çocuklar yatılı okula gidince dikişlerimi alır sık sık gelirdim buraya O zaman eşya olarak bir masa bir de eski koltuk vardı Gene de saatlerce otururdum Şimdi gelmişken müreyle başladığım kaza öreyim bari Biraz da çene çalarız e, Bir dakika Kımıldamayın lütfen Niçin Ne oldu Sehbanızı e. ne diye çıkartıyorsunuz çok, çok rica ederim olduğunuz gibi durun ha, Tamam tamam ha, Dudak kenarlarındaki çizgi aşağı değil yukarı kıvrık Paletimi nereye kaldı Ha. Tamam. Bir dakika o resmi yapıyorsunuz diye. Ne oldu kımıldamayın e Çok oturacak mıyım böyle Biraz biraz Size Nedir? haber verinceye kadar Nedir o yaptığınız <gülüyor> Yoksa teyzenin dublörlüğü bize mi düştü Yok canım yok canım Size söylemek istediğim bazı şeyler var Steve Ne gibi İlerisi için ne düşünüyorsunuz Yani ikinizin geleceği için planlarınız ne Hiçbir zaman planlı hareket etmem Muriel Amerika'dan gelen bir tekliften bahsediyordu. Kabul edecek misin? Hayır. Neden? Ne var Amerika'da? Buradaki rahatı bulamam ki. Yazık. Muriel gitmek isterdi. İkiniz için de iyi olurdu bence. Bizi sepetlemek mi istiyorsunuz? Yok <gülüyor> yo, yo. <gülüyor> Mesele Hayır, yok öyleyse. Şimdilik bırakalım bunu. Hem başınızda sallamayın. Az kaldı. Heh, tamam. Tamam. Bundan sonra ömrüm boyunca elime fırça almasam garнемem. Gayeme ulaştım. ...değenerek istediğim gibi bir şey yaptım. Bakabilir miyim? İstiyorsanız. Oh. Oh. Bu ben miyim? Ben miyim bu? Hı. Ne oldunuz? Stella? Hiç. Yok bir şey yok. Stella, Stella! Arada Stella! Geldi. Lütfen örgümü verin Steve. Hoş geldin Bob. Yukarıdayım stüdyoda. Saygıdeğer Robert Stor'un tabloyu görmesin Sehpaya Bilber izimizin resmini takalım ha, Söyle Evde kimse yok sandım Seslendim seslendim Deizinin portresini görmeye gelmiştim fevkalade Elbette bizim deizinin kendine göre havası vardır Bakabilir miyim Mr. Davis Buyurun efendim Gerçekten güzel New York sergisine hazırlık mı bu New York'a gitmiyorlar Öyle mi Muriel gideceklerini söylemişti de Nerede Muriel Sinemaya gitti Yalnız mı? Hayır, Pamela'yla Tam da sinema havası, yağmur geliyor Yağmur Luna aldı Rüzgarı duymuyor musunuz? %100 fırtına kopacak Ben gelirken limandaki fenerleri yakıyorlardı Müril'in sandalı demirli mi Mısır'dayız? Haberim yok Böyle esmeye devam ederse kızcağızın teknesi dayanamaz Sürüklenir gider, buranın fırtınaları yamandır Bir şey içer misiniz Bo? E, teşekkür ederim, istemem Sizi bu gece yemeğe davet edecektim Stella Gelmek isterdim ama Müril sinema dönüşü yemek isterdim Gece gece kalmadığı için iş bana düşüyor. Başka zaman. Siz de sana yakalanmadan kaçın bu. Benim de yağmurluğum var. Demiri ihmal etmiyim Mr. Davis. Becerebilirseniz tabii. Denerim. Pekala, hoşçakalın. kalın da la, misafir değil. Tuhaf. Güceli bir hali vardı. Yalanla başı hoş değil galiba. Ben yalan mı söyledim? Hem bir değil iki Buraya Daisy'nin resmini görmeye geldiğinizi söylediniz bu bir Muriel'i akşam yemeğine beklemek zorunda olmanız iki Muriel'in arkadaşlarıyla yemek yiyeceğini biliyordunuz Aha, Unuttum Say mı? Hayır Kavuçuk botlarım nerede acaba? Ne yapacaksınız? Karanlık basmadan gidip şu sandalın demirine bakayım bir Dikkatli olun Steve Bu işte pek tecrübeli değilsiniz galiba Ne hazırlayayım size bu akşam? Yemek mi? Hı hı, -hı. Pülü pülü omleti yediniz mi siz hiç? Yok <gülüyor> Yo, nasıl şeymiş? Fransız yumurtasıyla İspanyol baharatı... ...ve birkaç damla Portekiz şarabıyla yapılır. Stokholm'de bir Alman'dan öğrenmiştim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam kendi elimle hazırlayıp sunacağım size. Burgonya şarabınız var mı? Var bir şişe kaldı. Ha, mükemmel. Ben ilkin şu demir işini halledeyim sonra buradaki ateşi kıvamına getiririm. Siz de şarabı, tavayı... Ee, altı yumurta, zeytinyağı, bir diş sarımsak, karabiber, e, bir tutam paprika, bir damla da konya getirin. <gülüyor> Ama neler, neler neler, paprika, konya, olmayacak şeyler istiyorsunuz. Ee, sizden istediğime göre hepsi olacaktır ha, bir şey daha, bir şey daha. Buraya geldiğimiz akşam giydiğimiz elbiseyi giyin, olur mu? Çocuksunuz isteyim Bir şey mi kutlayacağız yoksa? Elbette elbette bir şölenimiz var. Sizi kendi yumurtanızla, biberinizle, şarabınızla yemeğe davet ediyorum. <gülüyor> Dikkat edin istim. Hava çok kötü. <gülüyor> Yumurtayı tavaya boşaltıyorum her şey hazır mı? Salata şeraf hazır Başka yapacağım bir şey var mı? Evet evet gözlerinizi kapayın dua edin En önemli andayız Bunca yumurtayı şu kadar yağın içine boca edip de onete ziyan edersem rezil olurum Diberle tutuz efendim Çabuk çabuk, buyurun, çabuk. Buyurun, buyurun, buyurun. <gülüyor> Oh kokusu pek evet. nefis Sizinki de nedir bu? Beyaz reylen Son şişemin son damlaları Yanımda durmayın tavıyla meşgul olamıyorum ha, Tamam tamam aferin Steve Aferin ustalığını yitirmemişsin daha e, Boz bir kutu konserve açar yerdi Pilo <gülüyor> yerine konserve yenir mi Bu ne zevksizlik efendim Sofraya buyurun Kadehinizi lütfen Nefis nefis eh, Fena değil ama iki dakika daha ateşte kalabilirdi Biraz da sarımsağ Yo yo yo her şey tamam elinize sağlık Belki de öyle ama ben yaptığımı kusursuz bulursam sanatçı olmaktan çıkarım İnsanın yaptığından bir üstünün yapması daima mümkün Her şeyde mi? Benim portremde memnun etmedi mi sizi? Birkaç saat önce kusursuz buluyordum ama Şimdi sizi bu elbiseyle gördükten sonra memnun değilim Oh eski bir elbise bu Biraz salata vereyim mi? Her zamanki gibi işin alayındasınız Ne yapayım giydiklerimin hepsi öyle eski püsküsel Elbiseniz eski olabilir ama Gene de omletle lekelemek yazık olacak Müsaade ederseniz peçetenizi giyin Sakarlığım üstümde bugün <gülüyor> Oldukça şey, ne yapacaksınız Steve Neyi? Resmemem Bilmem. E, Sizin bir fikriniz var mı Hı -hı. Var Dolaplardan birinin en kuytu köşesine saklayın <Gülüyor> Yazık Beğendiğini sanmıştım Evet bu yüzden saklamanızı istiyorum Bir şey soracağım size Resminize bakarken neden ağladınız <Gülüyor> Bakmayın Yok yere ağlarım bazen Bu huyumu anladığını zannediyordum İnsan yaşlandıkça sulu göz oluyor. Belki. Ama soruma cevap vermediniz. E, kolay bir soru değil. Belki, belki bazı şeyleri hatırlattı bana bu resmi. Daha doğrusu olabilecek şeyleri düşündürdü. Portrenizin çizgilerinde mi okudunuz bunları? Evet. Oysa ben çalışırken... ...yüzünüzde bambaşka şeyler görüyordum. Geçmişle hiç ilgisi yoktu. Sadece bugünkü halinizi düşünüyordum. Çok naziksiniz Steve. Evet, sizi dünkü veya 20 yıl önceki steril olarak canlandırmak değildi maksadım. Bana öyle geliyor ki hayatta hepimiz kısa bir an için belirli bir doruğa ulaşırız. Orada pek az diyelim 40 saniye dengede kalırız. Erkek bu 40 saniyelik denge anında çalışmasının en olgunluğunu verir. Kadın düzelginin en parlak anlarını yaşar. O an geçince denge bozulur, iniş başlar. Ne acı. Hayat bu. Hadi omletinizi bitirin. Ne haşarap? Hı? Bunun da tadına doyum olmuyor doğrusu Değil mi? Son şişe Tuhaf şey Her şeyin tükenme gecesi bugün Son şarabımız Parfümün son damlaları Stella'nın sonunun başlangıcı galiba <gülüyor> Kahve <gülüyor> ister misiniz isteyeyim Aşağı inmeniz gerekiyorsa hayır Yok burada termosta Buyurun Portremin karşısında içelim kahvelerimizi. Hı? Baktıkça hayal kırıklığına oruyorum. Bu portre Stella'nın doğruunu yansıtmıyor. Yemek boyunca bile ne kadar değişiklikler oldu sizde. Başaramadım. Haklısınız. Bunu kimsenin göremeyeceği bir yere saklamak gerek. Saklayın, ama kötülemeyin. Üzülürüm. Bilseniz bu akşam ne kadar mesudum. Hele şu anda. Çünkü siz de bu duygumu paylaşıyorsunuz. <gülüyor> Hadi bitirin kahvenizi de kolunuzdaki kopuk düğmeyi dikeyim Demin gözüme eğil işte. Nerede dikiş sefettin benim Gözümü nereye koydum <gülüyor> Buyurun Aa, Çömelin şuraya Uzatın kolunuzu ona <gülüyor> kadar da oysa <gülüyor> Bizim Müriel'le kardeşi üst baş paralamakta birbirleriyle yarış ederler adeta Biraz yakına gelin deyip göremiyorum Siz bu kadar yakından görünce kusurları daha iyi fark ediyorum Saçlarınız aslında daha parlak Çeneniz daha yuvarlak Doğrusu en çok ezbere çalışmanıza şaştım İki aydır günlerinizi tek bir yüzü incelemekle Yalnız bunu düşünmekle geçirirseniz Başarırsınız Benimle bu kadar ilgilendiğinizi hiç fark etmedim Öyle mi? <gülüyor> İğneyi düşürdüm bak şimdi Teşekkür ederim Hızlı çalışıyorsunuz Denizinkinden başka tanıdık Bütün balıkçıların da resimlerini yapmışsınız ha, Sabahın beş buçunda boşuna kalkmadım ya Öğle yemeklerinde uykulu halime az mı takıldınız? <gülüyor> Sahi. Gömleğin kolunda da ufak bir zökük var ama... ...onu yarın sabah dik artık. Plamıyla iyi seçemiyorum. Öbür kolda tutturayım mı? Hayır istemez teşekkür ederim. Stella. Ne yapıyorsunuz Steve? Hiç. Size yakışmayan şu gözlüğü çıkarıyorum. Stella. Steve, Steve. Ne yaptın? Ne öptünüz beni için Ne kadar mesuttuk her şeyi mahvettiniz Niye mahvettim Her şeyi her şeyi siz ben Mürüyü ile ilgilendiren bir şey yok burada. Nasıl yok Buradaki saadetimizden bahsettiniz Evet burada tattığım saadeti ömrüm boyunca tatmamıştım Bunun sebebi sadece aramızda Günden güne kuvvetlenen bağdı Bunu bir türlü anlamak istemediniz Anlıyordum Seziyordum ya, Hayır, hayır yaklaşmayın bana Yanlış anlamayın beni isteyeyim Evet buraya geldiğiniz ilk akşamdan beri içim saadet doldu Konuşmalarınız Hatta susmalarınız öyle tatlı Yanınızda oturduğum zaman sigara içişiniz Öyle huzur verici ahenk doluydu ki Mutlu olmamak elimde değildi Şimdi hepsi yok oldu Niçin Bu en tabi birbirini seven iki insan arasında olması zorunlu bir şey Çocuk gibi konuşmayız Steve Aramızda bu çeşit bir sevgi düşünülemez Bu çeşit sevgi ne demek Sevmenin bir tek çeşidi vardır Stella bütün varlığımız söylediğinizin farkında değilsiniz Steve. Bilerek konuşsaydınız dinlemezdim sizi. Zaten baştan beri apayrı dilleri konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Aramızdaki yaş farkının tabii bir sonucu bu. Ben ahlak kurallarına saygı duyarak büyüdüm. Yaş farkı mı? Aramızdaki altı yaş farkını mı kastediyorsunuz? Ahlak kurallarınız da yanlış. İçinizdeki duygulardan korkarak yükselttiğiniz bu kural duvarını. Bırakalım Steve. Doğru veya yanlış. İçgüdülerim üzerinde de durmayalım Önemli şeyler değil bunlar Önemli olan Benim Peter Muriel'in annesi oluşum Öyleyse Sizi öptüğüm zaman neden adeta korkuyla ittiniz beni Sizi üzdüm Terli ama Sizi ilk gördüğüm andan sevdiğimi saklamayacağım Elimde değildi İstediğiniz kadar darıldım bana Yok yok Darılmadım size Duygularıma gen vurmaya alıştım Önemi yok bunu. Neyin önemi var her şeyden önce kızım Alo Buyurun Öyle mi Pekala ne yapalım Kimdi Pamela Fırtınadan vapuru istemiyor olmuş Muryel bu gece onlarda kalacakmış Ne dediniz Onlarda mı kalacak Yok, no, kocanızla kavga mı ettiniz yoksa Bu saatte <gülüyor> kalktığınızı hiç görmemiştim Miss Muriel. Ne kavgası canım burada değildim ki bu gece Dün fırtınadan dönemedim Ya hepimize geçmiş olsun Yıllardır denizin böyle kudurduğunu görmedik Çatı uçacak sandım Deyzeciğim bana bir çay verirsen çok makbule geçer Şimdi hazırlarım Anneniz daha kalkmadı galiba büfenin anahtarı Yiyecek falan istemem çay ver yeter Steve Steve <gülüyor> Oo, ne zaman geldin Muriel Şimdi nefis bir geceydi değil mi Ama biz iyi eğlendik Sinemadan sonra pamun arabasıyla dolaştık Girmediğimiz meyhane kalmadı Sonra evlerinde balık kızarttık Çektik bir ayı Midem feci <gülüyor> Buyurun çayınızı Miss Muriel Size getireyim mi Mr. Davis İstemen teşekkür ederim Değiz Günaydın Muriel İyi Ay eğlendin mi Nasıldı film? Nefisti ama Ingrid Bourbon'un değildi Hem ağırbaşlı annelere göre de değildi <gülüyor> Ben sandalye bakmaya gidiyorum Aa, Ben de geleyim yardım ederim sana Dur biraz Mureyal Sana bazı söyleyeceklerim var Ne o pek ciddisin anneciğim Mureyal Sana evi. Evet. Sana senden Steve'den Ev meselesi yani Ne evi Bak Mureyal genç bir çiftsiniz Ayrı bir eviniz bir yuvanız olmalı Pek romantiksin anne biz seninle olduğumuza çok memnunuz Steve bambaşka bir adam oldu İçkiyi bıraktı harıl harıl da çalışıyor Şu iki ayda yaptığı resimler eskilerden çok üstün Yuvanızda baş başa kalırsanız daha da huzurla çalışır e, Peki ama durup dururken nereden çıktı bu anne? Yoksa Steve bir şey mi söyledi? İkinizin de halinde bir tahaflık var Değil değil Haftalardır düşünüyorum bunları Bu gece belki de fırtına yüzünden uyuyamadım Hepimizin selameti için Robert'le evlenmeye karar verdim Anne <gülüyor> ne var niye olmasın Robert eşi az bulunur efendi bir adam Efendiymiş Gemi maketleriyle dolu evinde aklını oynatırsın Bana öğüt vermek sana düşmez kızım Doğru bir kızın hayatının en büyük budalalığını Yapmak isteyen annesine karşı koyma hakkı olmadığını unuttum Steve Steve buraya gel Steve Söyle Anneme bir şeyler olmuş Onu dün akşam incitmiş olmayasın Bir iki kadeh çekip de ileri geri konuştun mu yoksa Daha neler ne oluyor ona öyleyse başımın etini yiyor Ayrı eve çıkmamız lazımmış yok mesut değilmiş Robert'la evlenecekmiş Bir bu eksikti Bunadı mı ne İster misin aklınca iyiliğimiz için bu münasebetsizliği gerçekten yapsın Çıldırırım o zaman O salak herifle evlenecekmiş dayanamam buna Anneme taparım ben anlıyor musun Steve Sahi mi Ona bu kadar sevdiğini bilmiyordum Meryal Sevgimi gösteremem Öteden beri öyleyim ben Uf, Sabah sabah whisky içilir mi Steve Evet biraz erken ama fark etmez Buyurun içeri buyurun Mr. Stone Mr. Hani Martin'e haber vereyim Geldi Robert'ımız Gidip oyalayayım herifi Başarılar dilerim <gülüyor> Sabah sabah ne oluyorsunuz Steve? Meryon haber verdi Babanızla evlenmeye razı olmuşsunuz e Ne var bunda? Hayır olamaz. Sevmiyorsunuz onu bir zamanda sevmezsiniz Robert'le evlenmek beni yalnızlıktan kurtarır Bırakın bunları Stella Her haliniz bakışlarınız yalanmıyor sizi Dünkü konuşmalardan sonra bir arada oturmamız imkansız Onlar söylememiz sayılacak unutulacak Bunu yapabilmek için yeteri kadar seviyorum sizi İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum Yalnız size değil Kendime de Dün sizi dinlerken duygularımdaki karışıklığı sezdim Bu sabah annenin karşısına geçince Gün ışığında gerçek Stella'yı gördüm Nasılmış gerçek Stella Duygusuz Kinci Birkaç saatte kızının saadetini kıskanacak kadar alçalmış iğrenç ruhlu bir yarası Hayır yaklaşmayın Dünkü gün bitti artık O halde neden omurta sığınıyorsunuz Hep beni dinleyin Stella Geliyorum geliyorum Kim acaba Sana dergap anne Cevaplı Postacı da bekliyor Yeter kimden? Bilmem açarsam belli olur Hay Allah gözümü ne yaptım acaba? Yukarıda atölyede gün ışığında ihtiyacınız ah, yok ki Doğru doğru pencerenin önünde okurum Aa, Ne var kimden anne? Peter'den bir kaza geçirmiş ayağı kırılmış Bugün buraya geliyor Sürüsüne dönen kayıp kuzu Postacı bekliyor Stella cevap vermeyecek misin? Evet evet vereceğim tabi Kaleminiz var mı? Söyleyin söyleyeyim ben yazarım Peki Yazın oh. Odan her zamanki gibi hazır sevgili yavrum Annen Annen <Gülüyor> ...sana İskoçyalı kızla denizaltı subayının... ...hikayesini anlatayım abla. Enfes. Geçen gelişinde anlattın ya, unuttun mu? Ah, sen de hemen bozarsın insanı. Ah, bak, bu daha hoş. Müthiş. Bir köylü kız, Buenos Aires'e geliyor. <Gülüyor> Peter, annem bir duysun. Ah, aman... <Gülüyor> ...dönemiyor. Ah, başlayacağım şimdi bu ayaktan. Muriel, canım bir ay istiyor. <Gülüyor> Ayağın sakatsa, boğazın sağlam ya. Ha, anne! Anne! Ne var çocuğum? Sus adam anneciğim Bana bira ile bir paket sigara versene Hem bir saattir nerelerdesin sen? Ooo iş dolu deyiz öğleden sonra gidiyor Bulaşık falan hep bende Al şu bardağı bakayım Ben de bira isterim Aa, Ben hazırlarım siz oturun oh. Buyurun çocuklar Sağ olana Peter <gülüyor> Sağ ol işte. Aman yeter artık yeter çocuklar Kes şunu kuzum Peter Deli olacağım Aa Beğenmedir mi? Yazık, nefis bir parçaydı, değil mi Memuriyim? Başka zaman dinlersiniz. Ayağın nasıl Peter? <gülüyor> Kötü, çok ağrıyor. Sargıyı biraz gevşetsene Dur bakayım canım. Ay ay, ay dikkat <gülüyor> etsene anne. Canım dur affedersin yavrum, sargının ucunu bulamıyorum. <gülüyor> Gözlüğün nerede senin? Gözlüğüm mü? Buldum gözlüğünüzü buyurun. Teşekkür ederim Steve <gülüyor> Tam takım antrenraf seçilmişken başıma ne geliyor? Meyhanede antrenman yapanlar için normal bunlar kardeşim. O kadar sende. Ahmak Levis koca piyanoyu üstüme devirmeseydi de Hiçbir olmazdı Sonuç parçalanmış bir piyano Bir öğrencinin dağılan çenesi Kırık bir bacak Donanma bize tuzluya mağrılıyor doğrusu Sen susmazsan dağılan çeneler ikileşir <gülüyor> Başlamayın dağlaşmaya yine Başlamayın, hadi. Çocuk değilsiniz artık Sargıyı gevşettim Daha iyisin hayatım değil mi Evet çok daha iyiyim anne e, Nereye isteyip Yukarı çıkıyorum Ana oğul sunuluklarınızı sıktınız kocamı işte Fena çocuğa benzemiyor ...nasıl buluyorsun damadın anne? Steve'i çok severim. Ha, tuhaf. Steve bizden çok annemin akranı görünüyor değil mi buraya? Hem de nasıl? Akşamları görmelisin onları. Steve piyanoya geçer, bir takım bayat valsler tutturur. Annem de oturduğu yerde duygulu bir halde kendinden geçer. Buram buram romantizm anlayacağım. Ah, bu akşam isterim bu numarayı. Ara sıra duygulanmak tatlıdır doğrusu. Şey, bizim Robert ne alemde anne? <gülüyor> şey Robert amcımızı soruyorum Susana canım Gene şey, susadım Ne oldu bana böyle Bir bardak bira daha iç Al canım Doktor buraya mı gelsin odana mı alalım Odama gideyim bari Herif canımı acıdırsa dilediğim gibi bağırırım <gülüyor> Gidip hazırlayayım öyleyse e, Neydi o senin kaş gözetmeleri Çam mı devirdik yoksa Hem de nasıl Robert'ten pek söz açma şu sıralar Bozuştular mı yoksa Ebediye aşık reddedilmekten usandı mı? Keşke. Annem evlenecekmiş onunla. Yok aneler. Steve ile benim mesut olmamız için yalnız oturmamız lazımmış. Evi bize bırakacak. Kendisi o mendeburla evlenecekmiş. O feci. Sen demir attın ama benim halimle ne olacak. Neyse bir plak koyayım bari. Bencil çocuk sen de. Senin değil onun ne olacağını düşün. Gidip bakayım ne yapayım. Ayağın nasıl Peter? Peki iyi değil Doktorun gelişi yaklaştıkça daha da fenalaşıyor <gülüyor> Seni tabansız seni <gülüyor> Elindeki tablo mu işte? Hiç yakıcın bir portre Neden yakıyorsun? O kadar kötü mü? Hayır tam tersine Sergilere vermeye kıyamayacağım kadar iyi Onun için yakıyorum İşte Aa, aa. Asaydan ne attın aa, Yazık, yazık oğlum? Enişte bir resmi ateşi attı da Bak yanıyor Bir kadın ismi değil mi enişte? Evet <gülüyor> Sevgilim mi yoksa Ölünceye kadar seveceğim kadın Neden yaptınız bunu Ay yandı işte Ne yaptınız Şu ablamda amma iş varmış ya. Kim yürüyor mu Öyle ya <gülüyor> Doktor geldi herhalde Hadi peydin <gülüyor> <gülüyor> Ne yapalım başa gelen çekilir Ama herif canımı yakar da Çakallar gibi olursam kusura bakmayın Neden yaptınız bunu Steve? Bana verseydiniz keşke. Hayır. Bir gün başkasıyla belki evleneceğiniz Robert'la paylaşırdınız. Yakmayı tercih ettim. Evlenmem ben. Pek kesin konuşuyorsun. Öyle. Demin Peter'ın pansumanına bakarken gözlüğümü aradım. Birdenbire son defa stüdyonuzda kullandığım aklıma geldi. Orada önümde diz çökerek duruşunuzu hatırladım. Tam o anda gözlüğümü bana uzattınız. Bakışınıza öyle bir şey vardı ki... ...bundan sonra ne Robert'le... ...ne de başka bir erkekle evlenemeyeceğimi anladım. Tuhaf değil mi? Ben de o anda geleceğimizi karara bağlıyordum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gideceğiz buradan. Tabii Müriel'le birlikte. İstediğiniz buydu. Evet. Kızımı mesut edeceksiniz değil mi Steve? Çalışacağım. İkimiz için dünyada en değerli varlık sizsiniz. Benimle övünmenizi istiyorum Stella Muriel ne kadar sevinecek <gülüyor> Yalnız gitme zamanı gelince duygulu sahneler istemem abi. Söz Bari Peter bu gece bana saatlerce bezik oynatmasa Öyle yorgunum ki Anne Anne gelsene doktorla başım dertte Geliyorum yavrum Gidin Geliyorum. Oğlunuza gidin Gidin Alo... Bir tel çekmek istiyorum New York'a... Merve'in galerisi 57. sokak... Evet... Ee, önceki telim hükümsüzdür... Hükümsüzdür... Teklifinizi kabul... Derhal... Londra'ya hareket ediyorum... Steve Davis... Teşekkür ederim... Vapura bir saat var... Ancak hazırlanırım... Neryel. Evet, Steve Tabak hamurca doldurur musun? Al. Demin telefon sesi duyar gibi oldum. Aa, valizini indirmişsin. Bir yere mi gidiyorsun? Evet, Londra'ya. Ya, bir şey mi var? <gülüyor> Ay, affedersin, özür dilerim. Neden? Anlaşmamızı bozdum. Birbirimizin özel hayatına karışmamak için anlaşmıştık ya. <gülüyor> ne yapalım? Her zaman anlaşmaya uymak kolay değil. İyi bir koca değilim yavrucuğum. Senin başka türlü olmanı istemezdim ki. Öyle mi? Başka hiçbir kadın tahammül edemezdi bana Muriel. Buna da memnunum. İyi öyleyse. Ee, Amerikalıların teklifini kabul ettim. Sen de var mısın bu işe? Bu dala gibi soruyor. Harikulade bir şey bu. Ne kadar memnunum Steve. <gülüyor> o işe boş verdiğini artık buradan kımıldamayacağına emindim. Beni pek tanımıyorsun Muriel. Doğrusu garip bir çiftlik seninleşim diye kadar. Ama. Bundan sonra her şey yoluna girer Girdi bile girdi bile Sen birkaç güne kadar Londra'ya gel Hı? Ben bütün hazırlıkları tamamlarım Olur Gidip bizim valideye haber vereyim de sevinsin Hayır olur. hayır hayır Demin onunla bu işi konuşuyorduk Henüz telegraf çekmemiştim Bu seyahate karar verirsem ona sezdirmeden buradan ayrılacağımı söyledim Beceremeyeceğimi iddia etti Bahse tutuştuk Ona küçük bir veda mesajı yazıp piyanonun üstüne koyarım Şikayet kağıda yazdım <gülüyor> Ama biraz duygusuzluk olmaz mı Steve? Yok canım, müzikli hoşuna gider. Biz gidince yine Peter'la kalır. de evlenmekten de vazgeçer değil mi, ne dersin? Herhalde. Meryal, Peter sana yaktığın bir portreden söz açarsa... ...oyun olsun diye bir şey bilmiyormuş gibi esrarlı bir tavır takım. Çocuk tuvalin senin bir portrenin hem de ölmez bir eser olduğunu sanıyor. <gülüyor> Budalaya bak, bu icat da nereden çıktı? O da başka bir oyun Peter beni daha iyi zannediyor galiba. Ben de öyle. İkiniz de yanılıyorsunuz. Oh. Benimle vapura kadar gelir misin Muriel? <gülüyor> Mektubu şu küçük vazonun yanına koyuyorum daha iyi göze çarpar. Senden bir şey daha rica edeceğim Muriel. Söyle ne istersen yaparım. Peter'la bu gece sen bezik oyna. Bu muydu isteyeceğin? <gülüyor> Ömürsün si. Hadi gidiyorum Muriel. Oh. Ah, canımı çıkardı doğmuş herif. Evet o halen elleri var. Ah, sen de pek nazlısın Peter ah. Hiç acıtmadan yaptı pansumanını adam. Ah. <gülüyor> dur şu yastıklarını iyice yerleştireyim Dur canım dur, dur, dur. Ah. Ay. Rahat mısın böyle Rahat mısın rahat. canım Öf. Koca altı hafta böyle kütük gibi nasıl yatacağım Sıkıntıdan patlarım burada Çabuk geçer hayatım çabuk geçer Annen seni rahat ettirir Şumartır küçük oğlunu <gülüyor> Dondum ocağa birkaç odun daha atsana Sitif şahseni yakayım derken Ateşi söndürecekti neredeyse Nereye gitti o? çağ çaar gelsin de iki laf edelim bari. Steve aşağı gelir misiniz? Steve stüdyoda yok galiba. <gülüyor> bir plak koyayım da bu gece kuturalım biraz. Steve piyanoya gelsin, ben de en esaslı plakları çalayım. Yanona bir mektup var. Neden acaba? Demek böyle Buraya <gülüyor> sen iyice bir süslenirsiniz ee, Pencerede ne yapıyorsun anne? Hiç Limana vapura bakıyorum Ne var vapurda? Yolcular Londra'ya giden yolcular İşte Hareket etti Gidenlere hayırlı yolculuklar Of kapatsana şu pencereyi kuzum Rüzgar sırtıma işledi Peki yavrum ...yemekten önce bir el bezik oynayalım mı? Hay hay! <gülüyor> Şu tatilde cebimize birkaç kuruş girsin... ...ama ne yapayım anne sen de pek acemice oynuyorsun! <gülüyor> <gülüyor> Sonbahar fırtınası haklı oyunumuzu dinlediniz...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 Kayıt ve montaj Alev Güzoğlu.